Merhaba, balık avı yasağı başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tüm denizlerde 15 Nisan 2014 tarihi itibariyle trol gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için genel av yasağının başladığını açıkladı. Av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Dünden beri balıkçılar sadece uluslararası sularda ve su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla Uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı yapabilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2013-2014 av sezonunda avcılıktan elde edilen üretimimizin önemli bölümünü hamsi, palamut, istavrit ve çeçe gibi göçmen balık türleri oluşturur. Açıklamada göçmen balıklarının üretiminde balık türünün biyolojisi, ortamdaki besin durumu, besin zincirindeki yeri ve su sıcaklığı gibi bazı çevresel faktörler etkili olmaktadır. Bu nedenle balıkların av verimlerinde yıllara göre dalgalanma görülebilmektedir. Avlanılan türler açısından bir önceki av sezonu ile karşılaştırma yapıldığında hamsi avcılığında artış, istavrit ve çaça avcılığında sabit bir seyir, palamut avcılığında ise bir miktar düşüş olduğu gözlenmiştir deniyor. Tabii konu göçmen balıklar olunca aşırı avcılık ve uluslararası anlaşmalar ve ortak yaptırımların önemini de burada vurgulamak gerekir. Tarsus'a bağlı Boğazpınar Köyü Karasu Irmağı üzerinde yapılmak istenen HES'lere karşı mücadele eden köylüler hakkında HES şirketi tarafından açılan davanın ikinci duruşması yarın görecek. Davada Praxis Müzik Grubu ve çocuklarının söylediği HES yapma boşuna yıkacağız" başına şarkısı da yargılanıyor. Yine HES karşı da mücadele veren Boğazpınar Köylülerinin Ağustos ayında düzenlediği festivalin ardından HES şirketi Çamlı Yayla Enerji Elektrik Üretim A.Ş köylülerin kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayette bulmuştu. Tarsus Cumhuriyet Savcılığı'na açılan dava direkçesinde festivalde atılan HES yapma boşuna başına yıkacağız başına ve köylüler kardeş HESçiler kardeş sloganlarının tehdit ve hakaret içerdiği öne sürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde görülen bu duruşmada şikayetçi olan firma duruşmaya gelmediği için dava 16 Nisan'a ertelendi. Evrensele konuşan Boğazpınar Köyü HES karşıtı platform sözcüsü Ahmet Öztürk kendilerine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ifade ederek davanın asıl amacının HES'lere karşı mücadele eden köylüleri yıldırmak olduğunu ifade etti. Boğazpınar Köyü Muhtarı Tevfik Sarı ise festivalde atılan sloganların kimseyi hedef almadığını belirterek biz HES'lere genel olarak karşı olduğumuzu göstermek için sloganı her yerde söylüyoruz. Biz kimseyi tehdit eden vahşi insanlar değiliz. Bizim tek derdimiz köyümüze ve suyumuza sahip çıkmak. Bu tür davalar bizi yolumuzdan döndürmeye yönelik çabalardır ama biz mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Bugün yayınlanan Deadly Environment yani Ölümcül Çevre isimli rapor, dünyadaki doğa mücadelesinin artık nasıl aynı zamanda bir ölüm kalım mücadelesi haline geldiğini gösteriyor. Rapora göre 2002-2013 yılları arasında 908 kişi doğanın haklarını koruduğu için öldürüldü. Maden, toprak hakkı ve ağaç katliamlarıyla ilgili mücadelelerde şiddetin dozu yükselirken, Latin Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinde ölümle sonuçlanan şiddet sayısının fazlalığı dikkat çekiyor. 1988 yılında öldürülen Doğa ve insan Hakları savunucusu Chico Mendes'in 25. Ölüm yıl dönümünde yayınlanan Ölümcül Çevre isimli raporda, öldürülen çevre hakkı savunucularını öldüren faillerin sadece %1'inin cezalandırıldığına dikkat çekiliyor. Global Witness'ten Oliver Courtney, bu durum çevreyi korumanın hiçbir zaman bu kadar önemli ve ölümcül olmadığını ortaya koyuyor, diyor. Sıradan insanların sadece topraklarını korudukları için öldürülmesi kadar küresel çevre krizi ne daha iyi ne açıklayabilir bilemiyorum. Yine de problem gittikçe büyüyor ve sorumlular suçtan sıyrılmayı başarıyor. Umarız rapordaki bulgular hükümetler ve uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı olur, dedi. Global Witness raporu yerli halkların... Toprak hakkına bir bölüm ayırmış zira yaşanan şiddet olaylarının büyük bir kısmı şirketlere karşı kendi toprağını korumak isteyen yerli halkın başına giriyor. Yerlerin hakkının hukuki olarak korunamaması onların ekonomik büyüme karşısında savunmasız bir konuma getiriyor. Cinayetlerin üçte biri toprak kullanımı nedeniyle olmuş. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 5. Hükümetler Arası İklim Paneli, yani IPCC raporuna da atıfta bulunuyor Global Witness demiş ki son raporlarda ortaya koyuyor ki hükümetler iklim değişikliğini önlemek için gereken karbon salımını azaltma hedefinde başarısız oldu. Başarısız oldukları bir başka konuda iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarına karşı mücadele eden sıradan insanları ve aktivistleri koruyamamaktır dedi. Maden İşleri Genel Müdürlüğü 2012 yılında 10 yıl geçerli olmak suretiyle Köroğlu Beton adlı filmeye kalker Ocağı ruhsatı vermiş, geçtiğimiz ay köylüler ruhsat verildiğini tesadüfen duyunca hukuki yollara başvurmuştu. Mehmet Can Türk'ün verdiği bilgilere göre bölgede yaşanan son gelişme yerel seçimlerin ardından maden ocağı inşaatının başladığı yönünde. Seçim sürecinde Orman İşletme Müdürü'nün burada ne sizden ne bizden habersiz bir şey yapılmayacak demesine rağmen seçimden sonra inşaat araçları bölgeye girdi, diyen Can Türk, Perşembe günü muhtarla birlikte yürütmeyi durdurma talebinde bulunacaklarını bildirdi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.